Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves vesselamu ala resulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'du. Bugünkü dersimizde inşallah geçen dersimizde geri eksik kalan Emir'in mücahidin üzerindeki hakları. Birincisini anlattık. Dedi ki emirin mücahit üzerindeki hakkı mücahidin emirine itaat etmesidir. İkincisini anlattık. Dedi ki e, itaatin sınırlarını çizdik. Daha sonra emire nasihat etmek. Emirlerin de her ne kadar itaat vacip olsa da onların sonuçta insan olduğunu, yanlış yapabileceklerini, hata edebileceklerini... Bundan dolayı her Müslümanın ihtiyacı olduğu gibi onların da nasihate ihtiyaçlarının olduğunu, lakin normal bir Müslümana yapılan nasihat gibi değil, onlara yapılacak olan nasihatte bazı maddelerin gözetilmesi gerektiğini zikrettik ve bugün inşallah emirin mücahidin üzerindeki üçüncü hakkı olan emire karşı saygılı olmak, emire karşı edepli olmak. İmam Tirmizi ve İbn Hibban Ebubekr'den O da Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. Diyor ki: "Es-sultanu zillullah fi'l-ardı." Sultan Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. "Femen ahanehu kim sultana?" Kim sultana? Kim sultanı küçümserse, ehanehu Allah. Allah da onu küçümser. وَمَنْ اَكْرَمَهُ kimde? de ona ikram ederse ekramehullah Allah Azze ve Celle de ona ikram eder. Yine bu konuda İmam Ahmet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. Diyor ki Hamsun Men فَعَلَهُنَّ كَانَ ظَامِنًا عَلَى اللّٰهِ 5 şey vardır ki kim onları yaparsa o Allah Azze ve Celle'nin garantisi altındadır. Hasta ziyaret eden cenaze işlemleri için cenazenin peşinden çıkan Allah yolunda savaşmak için evinden çıkan veyahutta da imamının yanına onu yüceltmek ve ona saygı göstermek için giren veya evinde oturup insanların kendisinden emin olduğu insandır. Dikkat ederseniz burada beş şeyden bir tanesi imamının yanına onu övmek, onu yüceltmek için giren Müslüman Allah Azze ve Celle'nin garantisi altındadır. Şimdi burada olayın temeline dönecek olursak biz en başta demiştik ki. İslam ümmetinin mutlaka bir emire ihtiyacı vardır. Hatta İslam, bırakın normal koca bir hayatın emirsiz geçirilmesini, İslam, kısa seferlerde dahi üç tane Müslümanın başı boş iş yapmasını kabul etmiyor. Mutlaka o Müslümanlardan birinin onların başına emir olmasını İslam onlara emrediyor. Ve dedi ki, emir İslam'da lugatan emir değildir. Yani ismi emirdir diye veya ismine emir demekle emirlik müessesesi bitmiyor. İslam'daki emirlikten kasıt, haramı emretmediği müddetçe, Allah'ın razı olmayacağı bir şey yapmadığı müddetçe, hoşumuza gitmese de, ağır da gelse ona itaat etmektir. Ve emri emir yapan şey, itaat mefhumudur dedik. Lakin hepimiz takdir ederiz ki, bir insan sevmediği, saymadığı, kendi yanında değerli olup kendisine ikram etmediği bir insana, Hakıyla önceki derslerimizdeki hadislerde gördüğümüz gibi itaat etmesi mümkün değildir. Çünkü insan, kendi yanında değersiz olan, kendi yanında hiçbir şeye yaramayan, kendisini çok hafife ve basite aldığı bir insanı şahsiyet olarak, elbette ki onun sözlerini de, elbette ki onun emirlerini de, elbette ki onun komut ve direktiflerini de aynı oranda ne yapacaktır? Aynı oranda basite alacaktır. Ondan dolayı İslam, Sultanlara ikram etmeyi, onlara saygı göstermeyi, onlara karşı edepli olmayı bize emretmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "As Sultanu Zillullahi fi'l Ardi, faman ahanuhu ahanuhullah, waman akramuhu akramuhullah. Sultan yer yüzünde Allah Azze ve Celle'nin gölgesidir. Buradan kasıt nedir? Yani kasıt Sultan yeryüzünde şeriatla hükmeden şeriatı insanların arasında yayan kitapla hükmeden insandır. Ondan dolayı ona ikram eden Allah'a onu küçümseyen ise ona ikram edene Allah ikram eder. Onu küçümseyene ise Allah azze ve celle küçümser. Ve yine kim beş şey yaparsa İslam'ın garantisi, Allah'ın garantisi altındadır. Biri de emrini tazim etmek, onu tevkil etmek, saygı göstermek için onun yanına giren insandır. Yani biz daha önce de şunu söylemiştik, yine söyleyeceğiz. Normalde emir de İslam'da diğer Müslümanlar gibi bir Müslümandır ve diğer Müslümanlarda hukuki açıdan hiçbir farkı yoktur. İslam'ın emire bu kadar ayrıcalık getirmesinin sebebi ise emirin şahsiyetini veya insanların zatını yüceltmek değildir. Gaye, Müslümanların işinin Allah'ın razı olacağı şekilde devam etmesi ve Müslümanların işinin yürümesidir. Bu açıdan bizler Müslümanlar olaraktan ister başımızda halife olsun, ister halife olmasa Müslümanların kendilerine mücadele ederken tayin etmiş olduğu komutanlar olsun ister emirler olsun biz bunlara saygı göstermek zorundayız ve bu onların bizim üzerimizdeki haklarından bir tanesidir lakin burada dikkat çekmemiz gereken bir nokta var o da nedir aslında edep saygı, ahlak İslam'ın temel meselelerinden olan bir şeydir ama maalesef Önceki konularımızda İslam'ın hükmünü açıkladıktan sonra, şeriatın konu hakkında getirdiği açıklamayı ulaştırdıktan sonra, beyan ettikten sonra yaşadığımız problemlere de dikkat çektik. Ve dedi ki maalesef bunlar görülmeyen, duyulmayan, insanların kendisine dert etmediği şeyler. Mesela örneğin, biz diyelim şu anda emirlik e, müessesesi hakkında konuşuyoruz. Ama mesela diyelim bir Müslüman çok rahat bir şekilde ya efendim bu işler boş işler, diyebiliyor mesela. Yani emir deyince direkt mutlaka bir halifenin olması gerektiğine inanıyor. Oysa şunu düşünmüyor ki, halife olmadan önce bir emir olmadan, Müslümanlar tek bir komutla hareket etmeden, Müslümanlar dağınık olmadan nasıl bir halife Müslümanların başına geçecek? Bu ne değildir? Bu mümkün değildir. İkincisi İslam biraz önce zikrettiğimiz gibi yolculuk yaparken Üç tane adamın dahi emirsiz kalmasına müsaade etmemiş ve mutlaka başlarına bir emir seçmelerini emretmişken koca bir hayatın, uzun bir sürecin emirsiz geçmesi ne demektir? Ki zaten ne demek olduğunu hepimiz ne yapıyoruz? Hepimiz maalesef hayatımızda görüyoruz. Çalışmaların heba olmasından, Müslümanların gücünün, kuvvetinin dağınık olmasından, kimin ne yaptığının belli olmamasından hepimiz bunları ne yapıyoruz? Hepimiz bunları görüyoruz. Elbette ki bu bazı insanların kastetmiş olduğu gibi menheş dersinin başında anlattığımız gibi esasları belli olmayan vahdet anlayışına davet etmek değildir. İnsanları demokratla, kafirle, müşrikle, kabire tapanla, oy verenle, tağuta askerlik yapanla hepsini bir çatı altına toplamak değildir. Müşrikle Müslümanı pisle bir araya getirmek değildir. Ama bu işin öneminin, bu müessesenin öneminin Müslümanların gündemine girmesi, Müslümanların kendine dert etmesi en azından. Fitne ortamındaysak Olmuyorsa bile Herkesin samimi olarak elini kaldırdığında Allah Azze ve Celle'nin Bütün tevhid ehlinin sesini dinleyeceği Kendisine kulak vereceği Bir emirin başlarına geçmesini Allah Azze ve Celle'den dilemesi bile Biz Müslümanlar için nedir? Biz Müslümanlar için yeterlidir Tabi burada işte Zikrettiğimiz mesele emirin Müslümanlar üzerindeki 3. meselesine gelince Emire karşı saygılı olmak Tabi bu saygı meselesi edep meselesi maalesef Müslümanların genel itibariyle değil sadece emirlere karşı birbirlerine karşı, kardeşin kardeşe karşı Müslümanların diğer insanlara karşı edebinde de maalesef bu konuda ciddi bir zafiyet var. Bunun sebebi ise iki şeydir. Yani bu edep ahlakının Müslümanlarda oturmamış olmasının sebebi ise iki şeydir. Bunlardan birincisi Müslümanların şirk mefhumuyla bugünümüzde kaim olan ve genelini şirkin oluşturduğu bid'atların ve hurafelerin oluşturduğu tasavvuf kültürüne karşı çıkmasıdır. İkincisi ise Müslümanların maalesef kültür emperyalizmin etkisi altında kalmalarıdır. Tasavufa gelince tasavuf elbette ki bizi isimler ilgilendirmez. Yani ismi tasavvuf olmuş başka bir şey olmuş çok önemli değil. Bizi içerisindeki manalar içerisindeki hakikatler ilgilendirir. Bugün maalesef gerçekten tasavvuf şahısların kutsallaştırılmasına, onlara uluhiyet veya rasullerin vasıflarının verilmesine, tazimden ziyade işin ibadete dönmesine, saygıdan ziyade yani şeyhlere yapılan o saygının, alimlere yapılan saygının saygıdan çıkıp, hürmetten çıkıp, edepten çıkıp, maalesef onları ilah edinmeye e, götürmesine sebep olmuştur. E tabi Müslümanlar da doğal olarak, haklı olarak bu bozuk anlayışa karşı çıkmışlardır değil mi? Saygı, birinin yanında edepli olmak, Burada edepten kastımız, ahlak alimlerinin kastettiği geniş manasıyla edep değildir Burada kastımız saygılı olmaktır. Saygılı olmak sözde, fiilde karşındakine karşı saygılı olmak, ona Allah'ın vasıflarını vermeyi gerektirmez. Ona Vesselam'a gösterilen tazimi göstermeyi ne yapmaz? Gerektirmez. Maalesef tasavvuf ehli kendi şeyhlerine, kendi büyüklerine bunu yapınca, edep adı altında, saygı adı altında, tazim adı altında bunu yapınca, Müslümanlar da bu kültürü eleştirmişlerdir. Lakin bu kültürü eleştirince şunun farkına varamamışlardır. Aslında edep, saygı, hürmet bizim kendi İslamımızda saf, duru olan vahil içerisinde var olan bir şeydir. Lakin bunlar yani kendini ehli tasavvuf diye isimlendiren, ilk başında çıkışında güzel olan, zühdü, takvayı ifade eden, lakin daha sonra şirki, bid'atı, hurafeyi ifade eden bu kurum, bu İslam'da var olan kavramı almış, bu kavramda aşırıya gitmiş, bu kavramın içini yanlış doldurmuştur. Yoksa edep, saygı, hürmet kavramı İslam'ın temellerinde olan ve İslam'dan olan kavramlardır. İkincisi ise maalesef dediğimiz gibi kültür emperyalizmi. Yani Müslümanların özendikleri veyahut da dinledikleri veyahut da izledikleri veyahut da okudukları insanlar, genelde kafir, Allah'ın en çok buğz ettiği, ve edep İslam edebi diye bir şeyi bilmeyen, bilakis özgürlüğü veyahut da edepsizliği medeniyet olarak algılayan insanlar olduğu için tabi bunun da Müslümanlar üzerinde neyi vardır? Müslümanlar üzerinde ciddi bir tesiri vardır. ve bugün bir çocuk düşünün, bir Müslümanın çocuğu. Babası ne kadar edepli olursa olsun, günde yedi saat, sekiz saat tabi bu en iyisi ha illa men rahimâ Rabbûke sınıfına girecek olanlar. Günde yedi saatini, sekiz saatini televizyonun karşısında edepsizliği edep olarak bilen, edepsizliği gelişmişlik olarak bilen, rahat olmayı, kimseyi takmamayı, kendi başına yaşamayı, kendi kararlarını kendi almayı, bunu bir erdem olarak, bunu özgüven olarak bilen, bir nesli izleyerek, bir nesli dinleyerek, bir nesli kendine örnek alarak yetişen bir çocuğun İslam'daki edep anlayışını anlaması, bunu hayatına geçirmesi mümkün müdür? Elbette ki mümkün değildir. Ondan dolayı maalesef Gördü, görebildiğimiz kadarıyla, elbette başka sebepler vardır. Lakin bizim eksik olan ilmimizle görebildiğimiz kadarıyla Müslümanların edep mefhumundan uzaklaşmasının temel olarak iki tane sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi dediğimiz gibi Müslümanların tasavvuf kültürünü eleştirirken tasavvufun bozduğu bir kavramı tamamen reddetmesi hatta edep saygı kavramını duydukları anda e, bunun bir tasavvufi söylem olduğunu düşünmeleri. İkincisi ise maalesef dediğimiz gibi Müslümanların edepsiz olan, hayasız olan, ahlaksız olan insanları kendilerine ne yapmasıdır? Kendilerine örnek alması veya çocukları bu insanların önünde yetişiyor olmasıdır. Bu sebepten ötürü bizim önce İslam'da gerçekten edep nedir? Edep kavramı hakkında veya bizim selefimizin edep anlayışı nedir? Gerçekten bizim bu kadar kaçtığımız kadar edep yok mudur? Yoksa bilakis onlar aslında edepte her biri birer abide midir? Buna ne yapmamız lazım? buna bakmamız lazım Şimdi birinci olaraktan inşallah bizim peygamberlerin ne kadar edep konusunda dikkatli olduklarına ne kadar Allah azze ve Celle ile konuştuklarında Allah azze vecellee dua ettiklerinde onun kelamını zikrettiklerinde nasıl büyük bir edebe sahip olduklarını görmemiz lazım Çünkü İbnül Kayım edebi anlatırken bize peygamberlerin edebini örnek veriyor Diyor ki, bak diyor mesela Adem aleyhisselama. Adem aleyhisselam Allah azze ve celle ile günah işlediği zaman, Allah'ın ona emretmiş olduğuna muhalefet ettiği zaman diyor ki, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ khasirin Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Biz nefsimize zulmettik. Şayet sen bizi affetmez, bize mağfiret etmezsen biz zalimlerden ve husrana uğrayanlardan oluruz. Dikkat ederseniz burada İbn-i diyor ki Hz. Adem ey Rabbim sen bana günahı yazdın ben günah işledim veyahuta da buna benzer bir şey kullanmıyor. Hiçbir şekilde Allah'a atfetmeden bütün kötülüğü, bütün zulmü kendi nefsine atfediyor. Bu onun Allah ile olan edebini gösterir. Yine mesela bakın İbrahim Aleyhisselam Allah bize tanıtırken diyor ki اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ O ki beni yaratmıştır. Beni hidayet edecek olan da kimdir? Odur. Ve Ledi Hua yutaymoni ve O ki beni yediren ve bana içiren odur. Diyor Allah Azze ve Celle. Ve Lakin ben hastalandığımda bana şifa veren gene odur. Bakın dikkat edin. O beni hastalandırdığında bana şifa veren odur demiyor ha. Allahla olan edebinden dolayı diyor ki ben hastalandığım zaman, ben hastalandığım zaman. Beni şifa edecek olan kimdir? Beni şifa edecek olan Allah Azze ve Celle'dir. E, diyor. Yine bakın mesela Eyüp Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye yönelirken diyor ki: İni mescniyyat duru ve ant rahimin. Allah Azze ve Celle ona hastalık vermiş, onu hastalığında imtihan etmiş ama sen beni hastalandırdığından dolayı ben bu hale geldim ve sen rahmet edenlerin en merhametlisisin. Demiyor Hazreti Eyüp. Diyor ki ben bana bir zarar dokundu bana bir hastalık dokundu ve sen merhamet edenlerin en merhametisin. Lakin İbnü'l-Kayyim daha sonra Şeyhülislam İbn Teymiyye'den öğrenmiş olduğu bir hakikati bize aktarıyor. Ayet-i kerimede biliyorsunuz Necm Suresi'nde Allahu Teala peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kendi katına çıktığı zamanki halini anlatırken diyor ki: "Maza basaru ve Ne onun gözü kaydı ne de haddini açtı.'' Bakın dikkat edin. Ne onun gözü kaydı ne de o haddini aştı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığında Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın edebine bir bakın. Ne gözü yerinden oynadı, ne de haddini aştı. Oysa ki göz insanın belki de hakim üzerine hakimiyet kuramadığı organlarından bir tanesidir. Sağa sola dönen veya uta sürekli oynayan ama öyle bir edeble Allah Azze ve Celle'nin huzurunda duruyor ki öyle bir edeple Allah ve Celle'nin huzurunda duruyor ki. gözü dahi yerinden oynamıyor. E şimdi bu hakikati ifade edebilmek adına mesela Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sahabesine din öğretmeye gelen Cebrail Aleyhisselam'a bak. Öyle mi? Hepimiz Cibril kıssasını biliyoruz. Cibril bir insan kılığında geliyor ve Resulullah Aleyhissalatu vesselama imanı, İslam'ı ve ihsanı soruyor. Daha sonra kıyameti ve kıyametin alametlerini soruyor ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona cevap verdikten sonra dönüp gidiyor. قصa hepimiz biliyoruz. Ve Resulullah Aleyhissalatu daha sonra biliyor, o kimdir bilir misiniz diyor? Kimdir ey Allah'ın Resulü? Diyor ki o Cibril'dir. Size dininizi öğretmeye geldi. Yani gelişinden gidişine kadar Cibril Resulullah'ın sahabesine din öğretmeye geliyor. Bakın nasıl din öğretiyor? Geliyor, geldi. Öyle mi? Resulullah Aleyhissalatu önünde oturdu. Dizlerini dizlerine dayadı. Yani diz üstü oturdu Resulullah Aleyhissalatu önünde ellerini ise baldırlarının üzerine koydu ve bana imandan haber ver dedi. Bakın Cebrail Rasulullah Aleyhissalatu vesselam'a soru sorarken şu edebindeki güzelliğe, şu edebindeki mükemmelliğe bakın. Dizinin üzerine oturuyor, ellerini baldırlarının üzerine koyuyor. Tam bir öğrenenin öğreticiye soru sorma şeklinde soru soruyor. Öyle mi? Ve Resulullah diyor ki Cibril geldi size dininizi öğretmeye geldi diyor. Yani ayağını uzatarak soru soran veya bağırarak soru soran veya soru sorduktan sonra cevabını dahi almadan yüzünü çevirip giden insanların bedeviliği gibi ne yapmıyor? Yapmıyor. Bilakis insanlara Resulullah'la nasıl muamele etmelerini gösteriyor. Resulullah kendisi nasılsa hem lisanıyla hem haliyle bir edep örneği ise ashabı da aynı onunla beraber ondan öğrendikleri bu edeple ona karşı edeplilerdi. Bakın mesela fıkıh dersinde ee, imametle ilgili konumuzu işlerken Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın ee, hastalığı döneminde Ebu Bekri imam yaptığını hatırlıyorsanız anlatmıştık. Ve demiştik Resulullah Aleyhissalatü Vesselam bir gün kendini iyi hissettiğinde çıkıp çadırından veya da yerinden gelip insanlarla beraber namaz kılmak istiyor. Hazreti Ebu Bekir Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın geldiğini görünce hemen geri geri gerisin geriye çekiliyor. Resulullah'ın önünde namaza durmaya dahi edebine yani bu onu edebine sığmıyor bu. E bunu yaparken de Ebubekir radıyallahu an tabi bir defasında ise Resul-üesselam ona yerinde kalmasını işaret ettikten sonra kendisi ne yapıyor? Yerinde kalıyor. Ha keza e mesela Ebu Eyyub el Ensarî Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine hicret ettiği zaman Ebu Eyyub el Ensarî'nin evine geliyor ve Ebu Eyyub el Ensarî'nin evine yerleşiyor. İlk etapta Resulullah altta kalmak istiyor ama Ebu Eyyub el Ensarî yukarıda rahat etmiyor. Çünkü yürüyemiyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam rahatsız olacak diye. En son diyor su döküldüğünde ben eşim o su aşağı gitmesin diye elimizde bir bez parçasıyla kadife parçasıyla o bezin suyu takip etmeye başladık diyor. En son geliyor diyor ey Allah'ın Resulü. Bizim diyor böyle olması mümkün değildir. Sen yukarıya çık bizim üstümüzde kal. Biz nasıl sen alttayken senin üzerinde oluruz diyor. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam yukarıya çıkıyor. Mesela Abbas Soruyorlar diyorlar, ey Abbas sen mi büyüksün, Allah'ın Resulü mü daha büyüktür? Normalde diyor, o daha büyüktür ama ben ondan önce doğdum. Allahu Ekber. Şu edebe bakın, normalde diyor, o daha büyüktür lakin ben ondan önce doğdum diyor. Yani büyük lafzını bile kendisi için Resulullah'ın yanında kendi nefsine atfetmeyi ne yapıyor Kendine yediremiyor. Hz. Ömer, Abbas'ın insanlara zarar veren bir meta'ını yolda asılıyken bir ağacın üzerine tutup onu oradan indiriyor. Abbas diyor ki ey Ömer vallahi onu ben değil Resulullah Aleyhissalatu vesselam oraya koydu. Hazreti Ömer hemen diyor ki Allah'a yemin ederim ki sırtıma basacaksın ve o benim indirdiğim şeyi tekrardan yerine takacaksın. Ben nasıl Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın koymuş olduğu bir şeyi tutup da yerinden indiririm diye. Uhud gününü hepimiz biliyoruz. Resulullah Aleyhissalatu vesselam eee Miferi yanağına batınca Ebubekirle Ebu Ubeyde Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanına gel Ebu Ubeyde el Cerrah Resulullah Vesselam'ın yanına geliyor. Bu ümmetin emini. Hazreti Ebubekir diyor ki Ebû Ubeyde Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yanağına batan o şeyi eliyle çekmedi ki Resulullah eziyet görmesin diye dişleri ile tutup çekti ve kendi iki dişini birden kırdı. Yani Resulullah Aleyhissalatu Vesselam eziyet görmesin, sıkıntı olmasın diye eliyle yüzüne rahatsızlık vermemek için en şerefli organ olan ağzıyla Resulullah'ın sallallahu aleyhi yanağına batan mihferini tutuyor ve iki dişinin kırılması pahasına onu tutup oradan ne yapıyor onu tutup oradan çekiyor. İmran ibn Hüseyin Rasulullahın sahabelerinden vallahi diyor ben Resulullah'a sağ elimle biat ettiğim günden bu yana ben o elimle cinsel uzuma dokunmadım. Vallahi ben Resulullah'a biat ettiğim günden bu yana ben Resulullah'a biat ettiğim eliyle cinsel uzuma dokunmadım diyor. Hepimiz fıkıh dersinde Ali radıyallahu anh'ın edebini gördük değil mi? Ne diyordu? Kuntu raculen mudza'. Ben çokça mezisi gelen bir adamdım. Mikta'da emrettim. Mikta'da sordum bir rivayete. Git dedim Resulullah'a sor bunun hükmü nedir dedim. Niye? Çünkü kızı benim yanımda olduğundan dolayı. O edeple yani Resulullah'ın damadı olması hasebiyle bu edeple ne yapamıyor ee, şey yapamıyor. O ee, ona ile ilgili bir soruyu Ali radıyallahu an soramıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabesi birbirlerine karşı da böylelerdi. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara neyi öğretmişti? Onlara şunu öğretmişti. Bizim küçüklerimizi sevmeyen büyüklerimize de ihtiram etmeyen bizden değildir. Bizim küçüklerimizi sevmeyen büyüklerimize de ihtiram etmeyen onlara hürmet etmeyen bizden değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu öğrenen sahabe bakın birbirlerine karşı nasıl davranıyorlar. Ki zaten onlar birbirlerini sevdiklerinden, onlar kendi komutanlarına, kendi emirlerine, kendi rasullerine saygı gösterdiklerinden dolayı diğer müşriklerin kalbinde de onların korkusu, onlara karşı bir heybet vardı onların kalbinde. Ama Müslümanlar ne zaman ki kendi birbirlerine, bir emirlerine saygıyı, sevgiyi, hürmeti yitirdiler, kendi heybetleri düşmanlarının kalbinden de söküldü gitti. Bakın Hazreti Ömer halife olmasına ve bu ümmetin en saygın insanlarından biri olmasına rağmen Üsame bin Zeyd'i gördüğü zaman ona derdi ki: "Esselamu aleyke ya emiri. Selam senin üzerine olsun ey benim emirim." Üsame utandığı zaman ise ona derdi ki: "Şüphesiz ki Resulullah öldüğünde vefat ettiğinde Aleyhisselatu vesselam sen bizim üzerimizde emir idin derdi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatu vesselam vefat etmeden bir ordu hazırlamış ve ordunun başına da Üsame'yi Ebubekir, Ömer, Ali, Osman radıyallahu anhum gibi büyük sahabeler olmasına rağmen başlarına Üsame bin Zeyd'i komutan yapmıştı. Ömer radıyallahu <gülüyor> an Aleyhissalatu vesselam'ın bu uygulamasına saygı gösterip daha sonra da Üsame'yi her gördüğünde ona emirim diyor. Bakın İbn Abbas Zeyd İbni Sabit'in atının yularından tutuyor bugün. Düşünün bineğiyle giderken bineğinin yularından tutuyor. Tabi Zeyd bin Sabit bunu kaldıramıyor. Ey diyor Resulullah'ın yeğeni bunu yapma bana. E, diyor. O da diyor ki hayır vallahi biz büyüklerimize ve alimlerimize saygı göstermekle emrolunduk. E, diyor ve onu o şekilde ne yapıyor? Onu o şekilde götürüyor. Ali anh, amcası Abbas'ı gördüğünde elini öper. Ona karşı çok böyle yumuşak bir şekilde ey amcacığım benden razı ol e, derdi. Bunlar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sahabelerinin birbirlerine karşı göstermiş oldukları nedir? Göstermiş oldukları sevgi, göstermiş oldukları saygıdır. Hakeza selef imamlarımıza da edep mefhumu en zirve noktadaydı. İmamlarımızda edep mefhumu en zirve noktadaydı. E nasıl olmasın ki? Selef sahabeden, sahabe Resulullah'tan, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'la sahabe Cibril'den edep öğrenmiş olan insanlar vahiy onları terbiye etmiş. Bakın İmam Malik İmam Malik hadis rivayet etmeden önce mutlaka gider, abdest alır ve gelir o şekilde hadis rivayet ederdi. Kendisine sorulduğu zaman ise Resulullah'ın hadisine iclâlen ben bunu yapıyorum derdi. Yine mesela İmam Malik Medine'de deveye binmezdi veya bineye binmezdi sorduğu zaman Vesselamın aşağıda olduğu bir yerde kendisinin bineye binip onun üzerinde yürümeyeceğini söylerdi. Yine mesela aynı İmam Malik İmam Maliye soruyorlar. Diyorlar ki neden Amr İbnü'l-Dinar'dan hadis almadın? Diyor ki ben onun meclisine gittim. insanlar ondan ayaktayken hadis dinlediklerini gördüm ve Resulullah'ın hadisini yüceltmek adına ondan hadis almadım. Yani bir alim, hadis imamı ayaktayken acele bir şekilde insanlar etrafına toplanıyor ve ondan hadis dinliyorlar. İmam Malik bunu edebe aykırı buluyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın hadisinden konuşulurken böyle bir vaziyette bir hadis meclisine gidip hadis almayı edebe aykırı buluyor ve gidip şey almıyor. Gidip onlardan hadis almıyor. Bakın İmam Şafi İmam Malik'in talebesidir. Diyor ki ben Malik'in huzurundayken Muvatta'nın yapraklarını öyle bir çevirirdim ki Malik rahatsız olmasın diye, ses çıkarmasın diye. Yani se, Malik rahatsız olmasın diye ses çıkarmadan onları çevirdim. Yani önünde muvatta duruyor. İmam Şafi öyle bir dikkat ediyor ki o ses İmam Mali kendi meclisinde ne yapmasın? İmam Mali kendi meclisinde e, rahatsız etmesin. E, İmam Şafi edebi kimden öğrenmiştir? Edebi İmam Malik'ten öğrenmiştir. Bakın İmam Şafi'nin öğrencisi Rabi İbni Süleyman diyor ki ''Vallahi ben yıllarca Şafi bana bakarken ''Kesinlikle ben su içmedim.'' diyor. Yani onu, ona olan heybetimden, ona olan ee, hürmetimden dolayı o bana bakarken kesinlikle ve kesinlikle ben su içmedim. Ee, diyor Bakın mesela yine özellikle bilinen isimlerden zikrediyorum ki Selef'in büyük imamlarının edebi, ahlakı konusunda elimizde bir malumat olsun. i̇bn Mübarek, Abdullah i̇bn Mübarek. Hepimizin bildiği Selef'in imamlarından. Süfyan i̇bn Oya Uyeyne'nin yanında ona soru soruluyor. İkisi bir mecliste otururken Süfyan İbni Uyeyne'nin yanında ona soru soruluyor. Diyorlar ki, ee, o da cevap vermiyor. Tabi Süfyan İbni Uyeyne diyor ki ey Abdullah, bu insanlar sana soru soruyorlar. Sen diyor bunlara cevap ver, hayır diyor. Biz büyüklerimizin yanında konuşmaktan men edildik. Çünkü Abdullah İbni Mübarek Süfyan-ı Sevri ilimde kendinden daha büyük görürdü. Yaşça da ondan büyük olduğundan biz büyüklerimizin yanında konuşmaktan men edildik diyor. Yine mesela Süfyan bin Uyeyne, Süfyan bin Uyeyne de Abdullah bin Mübarek'in kendisine saygı gösterdiği büyük alim Fudayl bin Iyad'ı gördüğünde gider, hemen onun eline yapışır ve onun elini öperdi ve onu getirir kendi meclisine otururdu baş oturturdu başköşe. Neden? Çünkü ona olan saygısından, ona olan edebinden dolayı. Ha kiza süfyan Sevrî, selefin büyük imamlarından İmam Ebu Za gördüğü zaman hemen koşar, onun bileğini yularından tutar ve ey gençler bize yol verin ki şeyhimizi geçirelim derdi. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir koca selefin imamlarından biri bir başka imamı gördüğü zaman koşuyor. Onun yularının e, bineğini yularından tutuyor ve o onun bileğini ne yapıyor? Onun bileğini e, sunuyor. Bakın İmam Ahmed, İmam Şafii'nin talebesi olan İmam Ahmed. Diyor ki İmam Ahmed o onu gören biri diyor. Vallahi diyor ben Ahmed'i Yahya İbni Maîn'e ve daha başka hadis alimlerini İbrahim İbni Tahman'ın yanındayken onlarda şey estağfurullah yanlış söyledik. Akşam namazı ile yatsı namazın arasında onlar ders alırlardı. Hoca düşün İmam Ahmed, Yahya İbni Maîn gibi alimler, hadis imamları, büyük alimler başka bir şeyhinden hadis dinliyorlar ve o şeyh onlara oturun demezdi. Onlar da akşam ile yatsı namazı arasında hiç oturmadan ayakta ondan hadis dinlerlerdi, diyor mesela. İbrahim bin Tahman, Selef'in imamlarında. İmam Ahmet bir gün geri, sırtını duvara yaslamışken onun zikri geçiyor, hemen düzeliyor İmam Ahmet. Diyor ki, salihlerin zikredildiği yerde insanların yaslanması olamaz, diyor. Mesela hepimiz İmam Müslim ile İmam Buhari'yi tanıyoruz. İmam Müslim, İmam Buhari'yi gördüğünde hemen onun elini öper ve derdi ki ey muhaddislerin seyidi, ey üstezların üstadı, ey iler ilminin yani illetler ilminin piri bıraktı ayaklarından öpeyim derdi. Bıraktı ayaklarından öpeyim derdi. Bakın İmam Müslim İmam Buhari'ye karşı olan saygısı. İmam Müslim'in İmam Buhari'ye karşı olan saygısı. Öyleyse bu edep bu ahlak, bu saygı, büyüklere karşı olan hürmet bu anne baba olabilir. Yaşça bizden büyük insanlar olabilir. Bu alimlerimiz olabilir. Bu komutanlarımız olabilir. Bu emirlerimiz olabilir. Bu Müslümanların birbirine karşı ilişkilerinde olabilir edep İslam'ın reddettiği, İslam'ın nehyetmiş olduğu bir şey değildir. Velakis edep İslam'ın asıllarında, İslam'ın temellerinde vardır ve selefimiz bizim bu konuda bizim için en güzel örnek, bizim için en güzel yol göstericidirler. Lakin burada Elbette ki şuna dikkat etmek lazım. Biz bunu söylerken hemen bunun öncesinde ne söyledik? Hemen bunun öncesinde şu maddeyi anlattık. Emirlere nasihat etmek. İslam emirlere saygı göstermeyi, emirlere karşı edepli olmayı emrederken bu asla eleştirmiş olduğumuz tasavvuf mantığındaki şahısları kutsallaştırmak değildir. Çünkü tasavvuf mantığındaki edeple İslam'ın ve safi vahiyin mantığındaki edep arasındaki fark nedir? Tasavvuf mantığında bir defa şeyhin yanlış yaptığı bile düşünülemez. Şeyhin yanlış yaptığını, yanlış yapacağını, hata yaptığını düşünmek bile insanların itikadını zedeleyen bir şeydir. Bir defa mürid, şeyhin yanında, ghassalın elinde ölünün durumu neyse onun gibi olmalıdır. Şeyh ona ne emrederse onu yapmalıdır. Şeyhin emrettiğini sorgulamamalı, şeyhin emrettiğine kulak vermemelidir. Ama İslam, Böyle bir buna saygı, buna hürmet, buna edep, buna din demiyor. İslam buna birinin birini ilah edinmesi, birinin birine kul olması diyor. Çünkü mutlak, yanlış yapmayacak olan Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'nin Rasulü'dür. Çünkü Allah Azze ve Celle onun yaptığı hataları bile hemen düzeltmiş. Sonuç itibariyle Rasulüne hata bırakmamıştır. İslam'da böyle bir mantık, İslam'da böyle bir mefhum yoktur. Ondan İslam nasıl ki itaati ve saygıyı emire memur olana vazife kılmışsa aynı şekilde emir yanlış yaptığı zaman onun hatalarını söylemeyi, düzeltmeyi, uyarmayı, nasihat etmeyi de Müslümanın üzerine ne yapmıştır? Müslümanın üzerine bir vecibe olarak kılmıştır. Bundan dolayı nedir? Bundan dolayı bizler emirlere veya büyüklerimize veya alimlerimize saygı göstermeye davet ederken şeyhin de kitapta söylemiş olduğu gibi onları kutsallaştırmak, onların sözünü Allah ve Resulünün sözünün önüne geçirmek, onların hata dahi yapmayacağını düşünmek, biz asla ve asla buna davet etmeyiz. Bilakis bunun insanları şirke götüren veya bizzat şirk olan unsurlar olduğunu söyleriz. Bizim zikretmiş olduğumuz ise Rahmani olan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olan ve imamlarımızın selef önderlerinin göstermiş oldukları edep, göstermiş oldukları nedir? Göstermiş oldukları saygıdır. Çünkü biz, bir şeyi tenkit ederken yani tasavvuf zihniyetini tenkit ederken neyi tenkit ettiğimize dikkat etmemiz lazım. Eğer orada zikredilen kavram İslami ise orada kavramı reddetmek İslam'dan bir kavramı reddetmek olur. Onun yanlış doldurulmuş içini reddederiz ama o kavramı alırız İslam'a göre vahye göre onun içini ne yaparız? Onun içini doldururuz ve asıl olan meselemiz ise emirlere saygı gösterilmesinin sebebi Konunun başında da demiş olduğumuz gibi asla şahısları kutsallaştırmak veya etten kandan candan hata yapma ihtimali olan varlıkları yüceltmek değildir. Bilakis yeryüzünde Allah azze ve celle'nin gölgesi olan, yeryüzünde İslam'ın halifesi olan, İslam'ın hükümlerini icra eden veya bu yolda giderken bu yolun temsilcisi olan önderlerimize saygı göstermek bu İslam'a İslami mücadeleye, İslami harekete saygı göstermektir. Ve bunun en büyük delili de nedir ki bir sonraki konumuzda bunu anlatacağız e zaten. Kim olursa olsun, kim olursa olsun, ister yolculukta olsun, ister küçük bir dükkanın içerisinde olsun, ister Müslümanların basit bir işini yaparken olsun, ister cemaat içerisinde olsun, ister hilafet sisteminde olsun, başımıza emir tayin ettiğimiz insanlara aynı görüp onlara aynı saygını yapmaktır, aynı saygıyı göstermektir. Bu sebepten ötürü ne diyoruz? Bu sebepten ötürü Hudeybiye kıssasında gerçekleşen olayı zikredip konumuzu sonlandıracağız. Hudeybiye kıssasında ne gerçekleşmişti? Hudeybiye gününde Mekkeli müşrikler Vesselam'a elçiler gönderiyorlar. Bir elçi Resulullah'ın yanından döndükten sonra Mekkeli müşriklere ne diyor? ''Vallahi diyor ben Muhammed'in yanında öyle bir kavim gördüm ki onlar o konuştuğu zaman başlarının üzerinde kuş varmış gibi oturuyorlar.'' ve asla o insanların Muhammed'i bırakıp gideceğini ben zannetmiyorum." diyor. Bakın, bir müşrik sahabenin Vesselama gösterdiği saygı ve edepten dolayı kalbine bir korku yerleşiyor ve bu yerleşen korkudan dolayı da gelip kendi müşrik olan kabilesini uyarıyor ve onlara diyor ki aman ha dikkat edin, böyle bir kavim bu kadar emirini seven, bu kadar emirine saygı gösteren insanların emirlerini terk edip gitmeleri ona, onu yarı yolda bırakmaları kesinlikle ve kesinlikle düşünülemez diye. Demek ki bizler birbirimizi seversek, bizler biz birbirimize saygı gösterirsek, bizler birbirimizin hakkını, hukkını ifa edersek bu karşımızda düşmanımız olan kendisine karşı mücadele verdiğimiz insanları korkutacak, ürkütecektir. Ama bizler daha henüz birbirimize saygı göstermezsek, Müslümanlar birbirlerine konuşmalarında, hareketlerinde, ticari, ailevi, normal sosyal ilişkilerinde birbirlerine edebi, hürmeti göstermezlerse hiç kimsenin onlara saygı göstermesini, hiç kimsenin onlara onlara karşı sahabeye, kafirlerin sahabeye karşı olan saygısının, korkusunun olmasını beklemesinler. Çünkü bu beklenti abes ile iştigal etmek olur. Evet, buraya kadar inşallah anlatmış olduğumuz konu 3 konu. Emire itaat, emire nasihat, emire saygı meselesi kitabımızın üç başlığıydı. İnşallah bir dahaki dersimizde itaat ve emir noktasında insanların İslam'da konumu diye yeni bir konuya geçeceğiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil